Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir, Duru, Ece, Ömer, Faruk ve Kuzey Sarp bir felsefi tartışma için hazırız. Bu programda bu bölümde e, kurbağa ve murba kitabından yola çıkıp bir tartışma yürüteceğiz. Arnold Robert'in yazdığı Kurbağa ve Murba hikayelerini seviyoruz biz. Bu hikayemiz de liste. Şimdi Murba sabah uyanıyor ve diyor ki bugün yapacak çok işim var. Hepsini hatırlamak için bir liste yapayım. Sonra listesini oluşturuyor. İşte uyan, kahvaltı et, giyin, kurban evine git, onunla yürüyüşe çık, öğle yemeği ye gibi böyle gündelik bir iş akışı yazıyor. Sonra adım adım bunları gerçekleştirmeye başlıyor. Benim ilk sorum şu, Murban'ın bu yaptığı şey yani günlük bir iş planı yapıyor olması hayatın doğal akışına bir müdahaledir der misiniz? Duru. Şimdi eğer yani... Günlük programını yaptıysa ve oraya içine yani farklı şeyler gelmeyecekse bozmaz. Yani her gün aynı şeylerin benzerini yapıyorsa bozmaz. O zaman zaten hepimiz her gün günümüzü planlarız mı diyorsun? Bir hayatın yani doğal akışı diye bir şey var mı? Doğal akışını bozmadan plan, planlanıyor. O zaman bir doğal akış var mı hayatta? Ne dersin Duru? Var. Nasıl bir şey o? Mesela doğal akışı, hayatın doğal akışı. Bir şey yaparsın, diğerini de yapar. Zaten bu doğaldır diyorsun. Senin kafandaki ile olan şeyler, normalde de olacak olan şeyler birbirine benzer gibi. Hı. Ne diyorsunuz buna? Buna katılmıyorum diyen var mı? Ya da farklı düşünüyorum. Ömer Faruk? Hocam ben e, bu şeyin her türlü doğa, doğanın e, akışını bozacağına inanıyorum. Çünkü e, hocam e, planı yani bazı nasıl tarif edebilirim bir şekilde yaparsan bozmaz. Mesela hayatını planlı bir şekilde e, yarın dişçiye gideceğim ya, yapıp böyle bunu not defterini yaparsan onun yerine başka bir şey koymazsan bu hocam e, hayatın doğal akışını bozmaz. Ama hocam e, sen her şeyi kendin seçersen mesela dişçi randevumu şunu zamanı erteleyeyim şunu şöyle yapayım. Hocam bence bu e, birazcık bozar. Ha, ama zaten dişçi randevumu ilk ben belirlemiyor muyum? Mesela pazartesi 3'te gideceğim. Bunun nesi doğal? Yine benim tarafından belirlenmiyor mu? Hocam e, dişçi vermiyor muyum randevumu? Hı? Randevuyu dişçi veriyor. E işte, ama sonuçta ortak karar alıyoruz işte orada. Yani birlikte planlıyoruz. E, bir hocam alıyoruz. hayır yani mesela saatinde bir değişiklik yapmak istiyorsa hocam yani ben bunun ilk başta verilen kararın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ha şey mi diyorsun acaba? Yani dişçiyle biz birlikte belirlemiştik o saati. Ben o saati bir anda bozarsam esas bir bozulma yapıyorum. Dişçinin e, zaman, ya yani dişçinin doğal akışını da bozmuş oluyoruz. Hmm, o doğal akış mı yoksa bir toplumsal akış mı var orada? Ben emin olamadım ondan. Ece? Hocam bu konuda kesinlikle ama kesinlikle murba, ayı murba diyorum. <gülüyor> işte Ömer Faruk hatırlıyorum. Hı. Ömer Faruk diyor ki işte hayatın bir... Ee, senin hay hay hayatınız planladıkları benim için planladıkları ve benim hayat için planladığım iki şey var. İkiye ayrılıyor bunlar. Bence kurbağanın o kadar işi arasında Murbaya Murba'nın kurbaya o kadar işi arasında vakit ayırabilmesi bence çok iyi bir şey. Uh -huh. ee, bir, bir arkadaşlıklarını güçlendiriyorlar ve ayrıca da e Doğal akışı bozmaz diye düşünüyorum. Doğal akıştan ne anlıyorsunuz acaba? Onu merak ediyorum. Mesela uyanmak, hani uyumak ve uyanmak... ...istesek de istemesek de olacak olan bir şey herhalde. Öyle mi? Ne diyorsunuz buna? Mesela buna doğal akış der misiniz? Kuzey, Sarp? Hocam doğal akışın ne olduğunu soruyorsunuz değil mi? Hı hı. Hı hı. Hocam doğal akış... E, ...senin... ...hayatının doğallığı. Yani... Aslında bir şey, doğal akışı bozuyor. insanlar dünyadaki tüm insanlar fark etmese de bir şekilde doğal akışı bozuyorlar. E, hayvanlar genelde bu doğal akışı bir olmuyor. E, şöyle, hayvanlar, hayvanların bir doğal akışı var. Akış şöyle ilerliyor. Güçlü olan küçüğü yener ve güçlü olan küçüğü yer gibi uh -huh, uh -huh. Yani şöyle mesela aslan gidiyor avlanıyor avladığı şey ona karşı gelmeye çalışırken diyelim ki avlanıyor uh -huh. o da şey aslan güçlü olduğu için avladığı şeyi yiyor. Peki yani bu olay onlar da kendiliğinden içgüdüsel olarak oluyor diyorsun. Ama biz şöyle bozuyoruz doğal akışı. Gidip o aslanın yiyeceği şeyi biz öldürüp yiyoruz. Hı hı. Mesela o aslan bir koyun yiyecek. O koyunu biz öldürüp yediğimiz için oradaki akış bozuluyor. Peki Kuzey Sarp diyor ki... İnsanlar her durumda doğal akışı bozan varlıklar. Hayvanların mesela bir doğal akışı var. Bunun en tipik örneği güçlü olan, zayıf olanı yer. Bu kendiliğinden oluyor. Duru? Ya şimdi doğal akış şey, mesela saçım karıştı, saçımı taradım. Bu saçımı taramam doğal Saçımın karışması doğal akış olabilir mi acaba daha evet. çok? Saçını taraman aslında o duruma müdahale ediyorsun orada. Ama saçım karışınca saçımı taramam yani gerekiyor. Yani yapmazsam Hı. bozulur. <gülüyor> Hiç saçını taramayan insanlar vardır ya dünyada ne olacak ki? İşte saç karışır doğal olarak, sürekli olarak karışan bir şey. Ömer Faruk sen ne diyorsun? Hocam ben bunu elimizde olmayan şeyler olarak düşünüyorum çünkü hocam bizim elimizde olan bir şey bence doğal değildir hani çünkü doktorun ah dişçinin elinde olan bir şey değildi orada nasıl diyeyim senin vaktini değiştirmen bu dişçi için bir doğal şey ama senin için doğal olay ah doğal olay diyorum nasıl diyeyim Doğal bir şey değildir. Çünkü hocam e, bunu sen bilerek değiştiriyorsun. Ve bu senin artık e, elinde olan bir şey olduğu için e, bu doğal bir şey olmaktan... Anladım. İki, i̇ki insan arasında bir anlaşma yapılmış orada. Saat üçte diş kontrolü yapılacak. İki insan arasında ikisinin de müdahalesiyle yapılmış bir anlaşma var orada. Bu doğal bir şey mi? Bunu bozduk bozmadık konusuna girmiyorum. Yaptığımızda yani bunun nesi doğal? Hocam e, bu iki taraf içinde yani e, bunun doğal olmasının sebebi hocam bence şu e, insan böyle yaparken e, hani iki taraf içinde en uygun zamanı seçiyor ama aksi takdirde e, bir taraf için uygun bir taraf için uygun olmayan tarafı seçiyor ve tek taraflı olduğu için doğal olmuyor diye düşünüyorum. Yani tek taraflı oldu. Peki o zaman şöyle bir şey açayım size parantez açayım ben de. Ben doğal deyince aklıma şu geliyor. Mesela İnsan türü olarak uyuyorum, uyanıyorum, yemek yiyorum. Bunlar ben istesem de istemesem de bir şekilde biyolojik olarak gerçekleşiyor. Yani ne olursa olsun uyanacağım. Bu doğal bir akış. Ama ben diyorum ki sabah 7'de uyanacağım. Bu burada benim planlamam, müdahalem devreye giriyor. Siz diyorsunuz ki bu da doğal. Ben öyle anlıyorum dediğinize. Kuzey Sarp. Şöyle ben onu desteklemiyorum hocam sizin dediğiniz gibi o müdahale etmek oluyor ve okullar aslında çok fazla müdahale ediyor bizim doğal akışımıza hı hı. bizim de öyle ya hayvanların ve insanların ayrı bir doğal akışı var ee, şey şöyle hocam sab okullar sabah yedisinde şey yazın sabah altıda beş defan hava aydınlanmaya başlıyor. Kışın şey saat 9'da 8, 8'de mi ne aydınlanıyor. Bizim en geç 7'de uyanmış olmamız gerekiyor okullar yüzünden. Kurum en geç 7 oldu uyandığımızda da saat kurulması gerekiyor. Oyları olduğunda biz insan beyni hava aydınlandığında uyanıyor, hı hı. karardığında uykusu geliyor ama ışık var, ee, kendimize uyurken müdahale edebileceğimiz bir şey var. Hı hı. Telefondaki saat, saat başımıza koyduğumuz saat, bunlar e, kaldığında biz daha saat yediyken, hava zifiri karanlıkken uyanıyoruz. Aha. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra da yolu, yola çıkıyoruz. Okuldayız. Hocam sonra da saat 10'da çoktan hava karanmış oluyor kışın. ışık olduğu için sabah biz istersek gece 1'e kalalım. Hı hı. Hiçbir şey şey hiçbir şekilde uykumuz gelir ama uyumadan kalabiliriz. Şunu söylüyorsun aldığım kadarıyla. Hani ışık e, doğadaki ışığa bağlı olarak biz uyuyoruz ve uyanıyoruz. Ama hem işte hayatta yaptığımız planlamalar hem de ışıkla ilgili geliştirdiğimiz teknikler, teknolojilerden dolayı da biz sürekli olarak uykumuza aslında müdahale eden, doğal akışa müdahale eden varlıklarız diyorsun. Doğru mu anladım seni? Evet hocam. Peki şimdi Sarp daha çok doğal akışla ilgili... Gurubun geri kalanından biraz daha farklı bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Küçük bir müzik arası verelim, sonra bunun üzerinden devam edelim. <gülüyor> Tartışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Burada Murba'nın listesi üzerinden bakmıştık. Günlük akışı planlıyor olması doğal akışa bir müdahale midir diye başladık. Sonra doğal akış ne ki dedik. Orada bir grup iki insan arasında ya da bir insanla okul arasındaki anlaşmanın bir doğal akış olduğunu söylerken Sarp doğal akışın doğayla ilişkimizle ilgili olduğunu söyledi. Yani ışık varsa uyanırsın, ışık yoksa uyursun. Ama sen sabah 7'de okulla yaptığın anlaşmadan dolayı kalkıyorsan bu doğal akışa müdahaledir. Ya da gece ışık e, sistemine sahipsin diye uyumuyorsan bu doğal akışa müdahaledir dedi. Ne diyorsunuz Sarp'ın bu fikriyle ilgili? Ömer, Faruk? Hocam ben bu Sarp'ın fikrine katılmıyorum. Çünkü hocam e, doğal akış sadece doğada olan şeylerle ilgili değildir. E, normalde olması beklenilen bir şeydir. Hocam yani saatin... Saat normalde doğada yoktur yani bildiğimiz saatler ama saatin dönmesi artık doğal bir olaydır. Hocam e, ben bu yüzden Sarp'ın dediğine katılmıyorum. Ama saat sistemini de biz oluşturmadık mı? Hocam e, biz oluştururken ilk başta bu doğal karşılamıyor, da artık hocam e, bu doğallaşan bir şey hani. E, doğal biraz da insanın düşüncesine göre değişen bir şeydir. O zaman şunu mu söylüyorsun? Yani toplumsal yaşam konusunda yaptığımız anlaşmalar hani o kadar yıllardır süre geliyor ki bu bir doğal süreç oldu gibi bir şey mi diyorsun? Yani biz artık güneşin doğmasına batmasına bakmıyoruz. Aramızda yaptığımız saat anlaşmasına bakıyoruz. bu Böyle yönetiyoruz ve dolayısıyla bu anlaşma çok uzun yıllardır yani... aramızda sürdüğü için bu doğal bir şey. Evet hocam yani e, yedide kalkmak e, normalde ilk defa okula başlayanlar için anormal bir şeyken e, bu gittikçe doğallaşan bir olaydır. Ne diyorsunuz Ömer Farun bu görüşüyle ilgili? Doğal olan şey sadece doğaya uygunlukla ilgili değil, biz insanlar olarak kendi aramızda yaptığımız toplumsal şey, anlaşma yıllar içinde o kadar gelmiş oluyor ki bu doğal süreç oluyor diyor Duru. Yani bence öyle değil yani hocam doğal akış şimdi bir tane zorlama olmadan böyle geçen şeyler zaman hı hı. yani onun için ben katılmıyorum kim zorluyor orada zorlama olmadan diyorsun ya kim zorlamıyor bizi doğal akışta hocam mesela yani hepsi böyle ardarda gelecek hiçbir şey olmayacak. Hı -hı. Yani doğal akış olmadığında da böyle... ...mesela ben bunu yapacağım ama bu olduğu için yapamam falan gibi. Hı -hı, hı -hı. Yani insan yaptığı anlaşmalarla mı zorluyor? Onu mu demek istiyorsun acaba? Evet. Doğal akışta doğa bizi zorluyor mu peki? Hocam bence doğal akışta bir şey zorlanmıyor. Kuzey Sarp bir şey diyecek galiba buna. Hocam e, ben... Mükemmel akıllı beynimi kullanarak <gülüyor> e, şimdi Google'da doğal akış nedir arattım. Ya hileciliktir bu ama. Evet. Hocam, hocam ben kendimi savunmaya çalışıyorum. <gülüyor> Buyurun. Hocam e, Google'da doğal akışın doğada insan müdahalesi olmadan hayvanların yaşadığı... E, ve yani insan müdahalesi olmadan böyle elektronik hı hı. mesela biz habire bir şeyleri bozuyoruz gidiyoruz şeyi şey neydi ya hı hı. atmosfer miydi yıktıyoruz onu hı hı. arabalardan çıkan gazlarla fabrikalarını hocam öyle habire bir şey bozuyoruz olması ihtimal bir şey değil yani Hı hı. Doğada insanlar olmadan önce, hı hı. insanlar daha doğmadan önce zaten olan, var olan bir düzen doğal akış. Peki, şimdi o zaman şunu sorabiliriz. İnsan doğal akışa müdahale eden bir varlık ama insan da bu sürecin bir parçası. Şimdi burada yine o zaman Ömer Faruk'un dediği şey gelmeye başlıyoruz biraz da. Hani sanki doğal bir süreç var, insan bu sürece müdahale ediyor ama insan da bu sürecin bir parçasıysa o zaman doğal süreç böyle bir süreç bir yandan da. insanın müdahale ettiği bir süreç olabilir mi? Ömer, Faruk aslında biraz seni destekliyorum şu anda. Evet. Hocam ben Sarp'a katılmıyorum. Sebebi de şu hocam, birincisi Sarp'ın dediği şey de sadece hayvanlar doğal olarak gözüküyor veya doğal yaşam, çiçek, biçek. Hı -hı. Ama e, hocam e, bence doğal e, akışta insanların rutini de vardır. Hani rutin de bir doğal şeydir. Peki sonra bizim Kurbağa gidiyor mu? Murba aman bizim işte Murba diyor ki listesinde şey var. Kurbağa'yla buluş var. Kurbağa'yla buluşmaya gidiyor. Hadi Kurbağa yürüyüşe çıkacağız. Benim listemde bu iş var diyor. Gidip kendi planıyla diğerinin planını bozuyor mu? Yoksa onu plana dahil mi ediyor? Kurban'ın yani o yürüyüşe davet ettiği kurbanın bir planı yok muydu mesela? Bir kişi mi planlıyor her şeyi? Durum? Can bence ikisi de bir zamanda anlaşıp bunu, yani ikisi de mesela kurbağa bir plan yapıyorsa o da planına koymuş olabilir. Yani onun için ikisi de biliyor olabilir. Kurbağa, yani, ama gittiğinde yani kurbanın evine, hadi yürüyüşe çıkalım, benim bugünkü planımda bu var dediğinde, Kurbağa hani öyle bir durumda ki demek ya olur diyor. Onun bir akışı yok mu kurbağanın? Hani o anda ne gelse evet dedi. O nasıl bir durumda? O plansız ya biri o, mi mesela? Ya bence plansız biri. Çünkü planı olsaydı birkaç şey daha söyleyip rapt edebilirdi şeyi. Ece sen ne diyorsun? Ece ne zamandır söz bekliyorum. Hı -hı. Şöyle şey var. Bence doğal akış insanların Planladığı bir şey değil. Her zaman tabii Allah'ın planladığıdır. Ama şöyle bir şey var e, ki e, bazı şey bir plan hemen değişebiliyor ya da bir plan olduğu gibi hayalimizdeki gibi de gidebiliyor. Hem aksi de hem biraz da rüyamıza ya da işte hayalimize benzer gibi de olabiliyor. Hı hı, hı. Ben birkaçını aldım. Diyorum ki bu biraz olay. Şey gidiyor böyle nasıl desem sen sanki bir boyut daha açtın gibi geliyor bana evet. yani doğanın şöyle, şöyle bir şey mi demek istiyorsun sana yardım etmek için söylüyorum evet. doğanın bir akışı var doğal olayların bir akışı var insan bunlara müdahale ediyor ama diyorsun ki insan müdahale ederken işte saat üçte dişçide buluşacağım diye olaya müdahale ediyor olsa bile hani hayat öyle bir şey ki o anda işte araba çarpıyor o olmuyor gibi hani ne kadar müdahale ederseniz o bile gerçekleşmeyebilir gibi bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet hocam bazen e, senin planladıklarınla hayatın sana planladıkları aynı olmuyor. Hı -hı. E, bazen beklentin o iken de tam tersi olabiliyor. Zaten sen tartışmanın başında da böyle bir ayrım yapmıştın. Hayatın benim Hı -hı. için planladıkları, benim hayat için planladıklarım gibi. Sen daha çok o ayrım üzerinde durdun. Ömer Fadis bir şey diyeceksin sen? Hocam e, ben şöyle düşünüyorum. E, bence e, orada e, kurbanın yaptığı plansızlık değildi. Çünkü hocam e, bence plan e, kendi fikrince oluşan en iyi günlük veya haftalık yani bir zaman dilimi için yaptığın nasıl diyeyim programdır. Ama e, hocam e, burada kendi fikrinden daha iyi bir fikir bulmuş olabilir. Kendisi burada tek başına e, yürüyüş yapacaktır belki. ...ama Murban davetiyle çift kişilik yürüyüş daha iyi olacağını düşünmüş olabilir. Ya da kendisinin Hı. ara vaktindeyken Murban'ın planına katılmış olabilir. Anladım. Yani bu durumda o zaman bir insan bir diğerinin planına katılırken... ...o onun plansız olduğu anlamına gelmiyor. Hepimizin planları duruma evet. göre de adapte olabilir gibi bir şey söylüyorsun. Öyle mi? Evet. Peki... Şimdi yavaştan toparlamamız lazım. Kurbağa ve murbağa üzerinden biraz hayatı planlamak, günlük iş akışını planlamak, bir de hayatın doğal akışı ayrımı üzerine bir tartışma yapalım dedim. Kuzey Sarp ısrarla hayatın doğal akışı diye bir şey var. Hayvanlarda, bitkilerde ve diğer canlılarda olduğu gibi dedi. İnsan her yaptığı planla bu doğal akışı aslında müdahale ediyor. Yani ışığın, işte günün doğması ve güneşin batmasına göre uykusunu, alacakken buraya müdahale ediyor gibi bir örnek verdi. Ee, Ömer Faruk da dedi ki zamanı ölçmek diye bir şey keşfedildikten sonra hani bu o kadar alışılmış, o kadar yaygınlaşmış bir şey ki bu bir doğal akışa dönüştü. Yani bu toplumsal anlaşma bir doğal akışa dönüştü dedi. Ece'den de şunu duydum sanki. Hayatın benim için planladıkları ve benim hayat için planladıklarım gibi bir, bir boyut daha katlı tartışmaya. Doğal akış Müdahale etsem dahi ettiğim müdahale planlarımın dışında bir şeye doğru gidebilir. O kadar da kudretli değilim gibi bir şey söyledi galiba. Böyle bir tartışmaydı hayatın akışı ve planlama üzerine. Güzel katılım gösterdiğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu hafta Küçük Düşünürlerden bu kadar. Hoşçakalın.